Tövbe Suresi Hicri dokuzuncu yılda Medine'de nazil olmuş olup, 129 ayettir. <Sessizlik> Allah ve rasulnden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar <Sessizlik>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 Tahti bozmaktan sakınanları sever. fe <Gülüyor>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 ve in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 ใน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 Allah'ın ayetlerini az bir dünya menfaati karşılığında sattılar da, Allah'ın yolundan insanları alıkoydular. Gerçekten onlar ne fena iş yapıyorlar. fî <gülüyor> Mü'minler hakkında ne ahit, ne yemin, ne hukuk gözetirler. Bunlar öyle saldırgan kimselerdir. <Sessizlik>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 biz ayetlerimizi iyice açıklarız. O inne kesu eimanuh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 Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rüşva etsin, onlara karşı size yardım edip, zafer yolunu açsın. Müminlerin gönüllerini ferahlatsın. وَيُذِرِ <gülüyor>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 peace and peace.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 شرتكم فلم تضيعنكم شيئا ويوم حنين إذ أحبسكم كسرتكم فلم تض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 and mm -hmm. Sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerlerine sekinetini, güven veren rahmetini indirmiş, sizin göremediğiniz ordular göndermişti de, kendisini tanımayan o kafirleri azaba uğratmıştı. İşte kafirlerin cezası budur. Sümme <Gülüyor> Allah bu savaşın peşinden onlardan dilediği kimseleri küfürden dönüş yapmaya muvaffak eder zira Allah gafurdur rahimdir affı ve merhameti boldur ya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 بِنَافِعٍ نَصَارِيٍّ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 dur ki resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayetle ve hak dini ile gönderdi müşrikler isterse hoşlanmasınlar ya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 فقاتل المشركين كاف فتن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 Kötü işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah kafirler güruhunu hidayet etmez, umduklarla eriştirmez. Yeah!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 إلا تنفروا يعذبكم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 Oh, boy.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 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُوفِي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 Senden katılmamak için izin isteyenler sadece Allah'ı ve ahireti tasdik etmeyenler, kalpleri şüphe ile çalkalanıp şüpheleri içinde bocalayıp duranlardır. <gülüyor>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 كل <تصفيق> أي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 teber kabul edilmemesinin tek sebebi şudur Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı inkar ve nankörlük içindedirler Namaza ancak üşene üşene gelirler Yardımda bulunurken de istemeye istemeye gönülsüz verirler Ding!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 Şayet sığınacakları bir yer, yahut barınabilecekleri mağaralar, hatta başlarını sokabilecekleri bir delik bulsalardı, derhal o tarafa seyirtirlerdi. Var <Gülüyor>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 İnna məscidatü'l-buqra'ı ve mäsakin ve l-ğamilin əleyhə ve gold cool.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 Kafıklar kalplerinde gizledikleri küfrü yüzlerine vuracak bir surenin tepelerine inmesinden çekinirler. <Gülüyor>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 قَرْكَ فَأُعْطُمْ بَحْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ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 يأمون منك وينهون عن من المعروف ويقبضون عيديهم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 Allah gerek münafık erkeklere, gerek münafık kadınlara gerekse bütün kafirlere ebedi kalmak üzere girecekleri cehennem ateşini vaat etmiştir. O, onlara yeter. Allah, onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara devamlı bir azap vardır. Gel.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 Tam hüküm ve hikmet sahibidir. <Gülüyor> Allah mümin erkeklere de mümin kadınlara da ebedi kalmak üzere girecekleri içinden ırmaklar akan cennetler vaad etti. Hem adn cennetlerinde hoş hoş konaklar. Hepsinden alası ise Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur. Yeah!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 I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 Onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişlerdi: Eğer Allah bize lütfundan verirse, biz de mutlaka zekat ve teberru'da bulunacak ve elbette iyi insanlardan olacağız.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 fıklar hala anlamadılar mı ki Allah onların sözlerini de fısıldaşmalarını da bilir. Hem Allah bütün gayetleri tam tamına bilir. <gülüyor>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 Oh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.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 BEL YABHAKU KALİLEU YERFÜK KASİRAN Öyleyse kazandıkları günahların cezası olarak, Az gülsün, çok ağlasınlar. <Gülüyor>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 Onların malları da evlatları da seni imlendirmesin. Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada sıkıntı ve azap çektirmek istemekte ve canlarının kâfir olarak çıkmasını dilemektedir. Kul limhim Allah'a iman edin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 Savaştan geri kalan kadınlarla birlikte oturmaya razı oldular. Kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar. <gülüyor> Peygamber ile beraberindeki müminler hem mallarıyla hem de canlarıyla cihad ettiler. Hayırların her türlüsü onlarındır, felaha erenler de onlardır. Ah!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 قُلَّا سَأَيُّوا أَنُّ أُمِّنَاكُمْ قَدِرَتَ فَأَنَ اللَّهُ مِنْ أَغْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ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 ''Yahlifûne lekum anhum anhum la Kendilerinden razı olasınız diye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 Bedeviler inkar ve münafıklıkta şigirlilerden daha şiddetli Allah'ın Resulüne indirdiği hükümleri tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Âminal <gülüyor>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 السادسون الأولون من المهاجرين Altyazı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 وَمَنْ مَنْ حَوْلَكُمْ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 de um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 Dilermek ki ancak Allah kullarının tövbelerini kabul eder zekat ve bağışlarını alır. Tevvap ve rahim tövbeleri kabul buyuran ve pek merhametli olan da ancak Allah'tır. Va. <gülüyor>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 De şunlar var ki, müminlere zarar vermek, küfür ve küfranı yaymak, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlü'ne savaş açmış adamı buyur etmek için tuttular bir mescit yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar, bundan iyilikten başka maksat bütmedik diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki, Bunlar kesinlikle yalancıdırlar. Lamasjidun <Sessizlik> busa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 Yerin hakimiyeti Allah'ındır. Dirilten ve öldüren odur. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne yardımcınız vardır. <gülüyor>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 Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun. Bye, bye.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 No, uh no. -huh.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 Fakat o sureler kalplerinde küfür ve nifak hastalığı bulunanların inkarlarına inkar kattı ve onlar kafir olarak öldüler. Aa!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 Com mas solo mi